Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün özel bir programda çok özel bir insanla birlikteyiz. Canan Orhun. Kendisi Türkiye Doğa Koruma Hareketi'nin önemli katalizör kişilerinden. BirdLife Avrupa'nın direktörlüğünü yapmış benim gibi bir koruma biyoloğu. Son yıllarda ise doğanın korunması konusunda özellikle gıda ve tarımsal sistemlere kafa yoruyor ve emek veriyor. Sevgili Canan. Bitkisel beslenerek İngilizcesiyle Whole Food Plant Based Nutrition ile gezegene nasıl bir faydamız var? Küresel et tüketiminin 100 yılın ortalarına kadar bugüne kıyasla %76 artması bekleniyor. Bu tüketim eğilimleri iklim değişikliğini öndeme ve ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefleriyle uyumsuz. Hayvancılık sektörü karbon emisyonu ayak izini azaltmak için yapılan en iyi çabalarda bile Gezegenin kalan karbon bütçesinden giderek artan bir payı tüketir. Bir Oxford Üniversitesi araştırması aynı tas aynı hamam yoluna kıyasla bitki bazlı beslenmeyi benzeyerek sera emisyonlarını emisyonlarını %70 oranında azaltabileceğimizi gösteriyor. Bu küçüklenecek bir rakam değil tabii ki. Bilim insanlarının ve Birleşmiş Milletler'in kabullendiği bir ortak nokta var artık. Endüstriyel hayvancılığın yarattığı sera gazlarının ve bilhassa metan gazının azaltılması. Bu kısa zamanda yapacağı değişimlerle karbon emisyonlarını azaltma seçeneğini de takip edebilmemiz için zaman kazandıracak. Önümüzde 2030 ve 2050 gibi zaman sınırlarımız var. 2050'den sonra tam deyimiyle tufan. Dikkat çekici bilimsel bulguların bir fark yaratmak için en ufak bir şansımız olsa bile kitlelere ulaşmada ve onları ikna etmede yaygın olarak kullanılması gerekiyor. Eğitimli bireyler bile iklim değişikliğini hükümetler ve büyük şirketler tarafından ele alınması gereken bir sorun olarak görüyorlar. Ve ortak geleceğimizin gidişanı değiştirmede kendi çatallarının gücünün farkında değiller. Torunlarımıza yaşanabilecek bir dünya bırakmak için, Neil Armstrong'un adım attığında dediği gibi insan için küçük, insanlık için büyük bir hamle diyerek hayvansal gıdalara veda edip bitkisel beslenmeye adım atmamız gerekiyor. Bunun yanında tabii ki kendimize de faydalı değil mi bu tam bitkisel beslenme? Ne gibi sağlık faydaları var? Sanayileşmiş ülkeler arasında ortalama bir insan, uzmanların sağlıklı bulduğunun yaklaşık iki katı kadar et tüketiyor. Halbuki hayvansal ürünlerin aşırı tüketimi, özellikle işlenmiş et ve süt mamülleri, obesite, kronik enflamasyon, kalp hastalıkları, tipiki diyabet ve bazı kanserlerin bilhassa prostat ve meme kanserlerinin riskinde artış ile birebir ilişkilidir. Sağlıklı bir yaşam tarzının faydaları ise çok büyük. Bütünsel bitkisel beslenme temelli yaşam tarzını belirsediğinizde kalp hastalığını ve tipiki diyabeti önleme hatta hastaysanız tersine çevirme şansınız çok yüksek. Ayrıca rahatlıkla kilo verebilirsiniz. Kronik enflamasyona bağlı ağrılar ve diğer sorunlarınızdan arınabilirsiniz. Böylesine derin faydalar elde etmek için hiç bu kadar kolay, ilaca dayanmayan ve nispeten zahmetsiz başka bir yol yok. Bu konuda çalışmalar yapan ne gibi kurumlar var dünyada? Güzel bir soru. Gördüğümüz kadarıyla çevre ve doğa korumayla ilgili STK'lar iklim değişikliği konusunda etkin olsalar bile hayvansal gıdaların az tüketimi ve hayvancılık endüstrisinin senelik 7.1 gigatonluk karbondioksit eş değerli sera gazı emisyonlarını azaltmayla ilgili hala bir etkinlik yapmıyorlar ve bu konuyu iyilik bazlarına açmıyorlar bile. Kauspiresi filminde görmüşsünüzdür. Birçoğu destek aldıkları endüstrilerin etkileri altındalar ve ses çıkarsalar da maddi kayıpları olacak gibi gözüküyor. Daha çok vegan beslenmeyi savunan, hayvan koruma, çevre ve gıda adaleti üzerine çalışan örgütler bu konuda lobi ve farkındalık ardırma çalışmaları yapıyorlar. Örneğin üyesi ve lisanslı eğitmeni olduğum, Physicians Committee for Responsible Medicine bu konuda eğitimler veren T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, Food and Climate Alliance ve Plant-Based Treaty bunların arasında. Türkiye bu konunun neresinde peki? Uygar uzaktan izlediğim kadarıyla bu tablonun bir benzeri de Türkiye'de. Kıt toprak ve su kaynaklarını göz önünde bulundurursak hayvancılık genellikle verimsiz ve sabırgan bir endüstridir. Küresel ölçekte ormansızlaşma, habitat, tahribatı ve tür kayıplarının başlıca sürücüsüdür. Henüz bildiğim kadarıyla bizim çevre ve doğa koruma konularıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız, et tüketimi, hayvancılık endüstrisi ve gıda üretiminin doğa tahribatı ve iklim değişikliği ile ilişkisine değinmiyorlar. Ülkemizde de bu konu hayvan hakları ve vegan beslenmeyi savunan örgütler tarafından ele alınıyor. Örneğin, Türkiye Vegan Derneği ve Plant Based Treaty bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Evet, Canan Orhun, gezegenin geleceği için bitkisel beslenmenin önemi konusunda bugün bizlerleydi. Çok teşekkürler Canan. Bütün dinleyicilerimizin de bu hafta ihtiyaçları kadar sebze ve meyve yemesi dilekleriyle bereketli ve esenlikli günler diliyoruz. Gezegenin Geleceği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 Aşam için teknoloji.